Nasrettin Hoca Korkuluk Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Erjument Balakoğlu Nasrettin Hoca'nın karısı Elif Baysal İlyas Ersin Saner Rüstem Tarık Tibet Çocuk Yaşar Özdemir Ses Kayıt Ali Fırat Hanım Huu, neredesin? Hanım! Duymuyor yahu? Hanım duymuyor musun? Duymuyorum hoca, duymuyorum. Ha iyi öyleyse, bende duyuyorsun da cevap vermiyorsun sandım. <gülüyor> Aman hoca, hiç duysam cevap vermem mi? Doğru, duysan cevap verirsin. E, ben daha kuvvetli sesleneyim bari, belki duyar. Hanım ho Aa. Hoca, sen de şakadan hiç anlamıyorsun ama. Elbette ki duydum. Duymasaydım sana duymadım diyebilir miydim? Allah Allah, biraz karışık oldu yahu. Şunu tekrar söyle. Duydun mu, duymadın mı? Öf! Duydum, duydum. Ne diyeceksen de bakalım hadi. Ne şey diyecektim? Ne diyecektin? Dur acele etme, kafamı karıştırma. Düşünmek için fırsat vermiyorsun ki. Böyle şey ha, benim eski halvarlarımdan beni isteyecektim. Aman hoca zaten senin yeni şalvarın var mı ki? Hangisini alırsan al hepsi eski. O da doğru ya şey diyecektim bir de gömlekle yelek ver. Onlar da mı eski olacak? Onların yenisi var mı? Of, yenisi yok da yamalısı var yamasızı var. Aa, doğru ya yamalısını ver yamalısını. Hayrola hoca dilenmeye mi çıkıyorsun? Yok canım ne dilenmesi? E peki ne yapacaksın bütün bu eskileri? Ha, korkuluk yapacağım hanım korkuluk. Bu, hani sen ekileri kargalar yiyor demiyor muydun? İşte ekinleri yemeye gelen kargalar korkup kaçsınlar diye tarlaya korkuluk yapacağım. Aman dikkat et o kargalar çok akıllıdır hoca. Senin korkulunun yapmacık olduğunu fark ederler ha ona göre. Ha, nasıl fark ederler hanım? Kargalar evvela çarşıda şöyle bir dolaşırlar, seni çarşıda görürlerse tarladaki korkuluğun sahte olduğunu anlarlar. Aman hanım bunlar karga mı yoksa jandarma çavuşu mu? Beni çarşıda nasıl takip ederler? Ederler hoca ederler. Can meselesi bu. Kargalar canlarını boşuna tehlikeye atarlar mı? İyi ama hanım herkes tarlasına korkuluk yapıyor memnun olmayan da yok. Onlar başka sen başkasın hoca. Onlar senin gibi meşhur değil ki kargalar tanısın. Ama seni bütün kargalar tanır. Doğru yahu. Meşhur olmak da iyi değil. <gülüyor> Korkuluk olmaya bile yaramıyorum. Ama sen yine de dediklerimi getir. Bakarsın bu işe yarar. Eğer işe yaramazsa başkasından bir şalvarla bir gömlek buluruz. O zaman kargalar tarlayı bir başkasına sattığımı zannederler. <gülüyor> Hay aklımla bin yaşa hoca İşte o zaman olur. Eğer tapu dairesinden soruşturmak akıllarına gelmezse tabi. <gülüyor> Ama yaptı yahu hanım karga mı bunlar yoksa sorgunlu fettişi mi? Hadi getir şu gömlekle çalmanı getir getir. Şunu da şöyle yaptık mı korkuluk Tamam oldu demektir Eh fena sayılmaz Tabii önemli olan kargaların ne düşündüğü İnşallah Bunu zannederler de tarlaya gelip etinleri yemekten korkarlar Hadi bakalım hayırlısı Şşt, korkuluk efendi Biraz da sen maharetini göster bakalım Kargaları tarlaya yaklaştırırsan Korkuluk şerefin beş paralık olur Ona göre ha Göreyim seni Aradasında da kış kış de Sesinde çıkmaz ya her neyse. Hey <gülüyor> Nasrettin Hoca. Ne yapıyorsun sen orada? Ay, ay, o da kim? Ha? <gülüyor> sen misin İlhas Efendi? Ben de birden bire korkuluk konuştu zannettim. Korkuluk mu bu? E, korkuluk yoksa adam mı zannettin? Yoo. Ben çamaşır kurutuyorsun zannettim. Şalvarla gömleği güneşi asmışsın da. Ne asması yahu görmüyor musun? Gömlekle şalvarı korkuluğa giydirdim. <gülüyor> İki tane odun parçasına gömlekle şalvarı giydirmekle korkuluk olur mu hoca? Niye? çamaşırını da mı giydirmek lazım? Mesele iç çamaşırı değil hocam. Bak bakalım şu korkulukta bir şahsiyet, bir kişilik var mı? Kişilik mi? Ne kişiliği, ne şahsiyeti yahu bu bir korkuluk? Olsun hocam. Eğer korkuluk sert bir bakış, kararlı bir duruş falan göstermezse kargalar aldırmaz. Dört bina ekinleri yemeye devam ederler. Yapa yahu sert bakışla kararlı duruş nasıl olacak İllas Efendi? Ha, bak göstereyim. Bak işte şöyle hocam. Nasıl? Gördün mü? <gülüyor> dur, dur dur İllas Efendi. Hiç vaziyetini bozma. Korkuluğu yerine tarlaya seni <gülüyor> Aman hocam hiç insandan korkuluk olur mu? Peki ya korkuluk senin durduğu gibi durur mu? Dediğin gibi korkuluğu bulsam karakola zaptiye lazım yaparım ben. Ya. Hocam sen korkuluğa surat bile yapmamışsın. Ne kaşı var ne gözü. Canım ben onu bilerek yapmadım İllet Efendi. Kargalarına fazla yüz göz olmasın diye. Eee sen bilirsin hocam ama bence bu korkuluk fazla iş görmez. Eğer iş görmezse ben de maaşından keserim. Korkuluğa maaş da mı bağladın hocam? Oo emekliliği bile var. İyiymiş ya. <gülüyor> Sen sana vaziyetini bozma. Tarlaya korkuluk yerine seni dikeyim dedim ya. İyi dedim de hocam benden korkuluk olmaz. Çünkü iki ayağım bir yerde durmaz. Hadi bana eyvallah. Hadi hadi bakalım güle güle. Güle güle güle. Güle güle. iki göz, iki kaş yaptık biraz adama benzedi. Şu besi de sarık gibi kafasına sardım. Bu kim görse Nasrettin hoca zanneder. Selamünaleyküm hocam. Oo, aleyküm Selam Rüstema, hoş geldin. <gülüyor> hoş bulduk hocam. Ne güzel korkuluk yapmışsın böyle ha. ma bak kargalar bundan çok korkar. Çok mu korkar, niye? Baksana hocam, katil gibi bir kılığı var. Katil mi? Ne katili yahu? <gülüyor> Bayağı katil hocam. <gülüyor> Nereden buldun bu şalvarla gömleği? He? Onlar benim damatlıklar Rüstem Rüstema. Vay be hocam. Sen de damatken az değilmişsin anne ha. Ne azı yavu? Hadi hadi saklama. Bu korkuluk gibiydin değil mi ha? Töbe töbe. Bastırma şu benim ağzımı. <gülüyor> Doğru hocam. Korkuluğa ağız da yapman lazım bak ha. Ağız mı? Ağız ne olacak Rüstem Rüstema? Nasıl olsa bu korkuluk konuşmayacak. <gülüyor> Peki Gözlerini görsün diye mi yaptın yani ha? Yakaşlarını kaşlarını çatsın diye kaş yaptım. Göz olmadan da kaş olmaz. Eğer korkulukta sert bir bakış, kararlı bir duruş olmazsa kargalar korkulukta korkmazlar. Aa, ama yaptın hocam. Kargalar korkuluğun kaşına gözüne mi bakarlar canım? Bakmazlar bu. <gülüyor> Bakmazlar tabi hocam, senin korkuluğunun sert duruşu var ama benim korkuluğum pek aptalca suratı var. Ya demek ki korkuluklar da sahiplerine benziyor. Anlamadım <gülüyor> hocam, sen bir şey mi dedin şimdi? Ee, yok canım yok önemli değil, şimdi bir ağız yaparım olur biter. Ah bitmez hocam bitmez, daha da var. Var mı? Daha ne var Mustafa? E, hani bunun kulakları? Hem bunun burnu da yok. Bunlar eksik değil mi şimdi? Oo oh, eksik olan burunla kulak olsun. Bunun içine baksan ne kalbi var ne ciğeri. <gülüyor> Aman hocam korkulukta kalple ciğer olur mu hiç he? Sadece o kadar mı? Ayrıca bunun ne dili var ne imanı. E, elbette hocam korkuluk mu korkuluk. Korkuluğun dini imanı olur mu hiç? E, madem öyle bu korkuluktan daha ne bekliyorsun Rüstem ağa? Dünyada bu korkuluk kadar bile işe yaramayan bir sürü adam yok mu he? Eee şey doğrusunu istersen var Nasrettin hoca. Adam gibi görünüp de içi saman dolu bir sürü insan var. Eh öyle olunca bizim korkuluğun değeri daha da artmıyor mu? Öyle sayılır hocam öyle sayılır. Madem <gülüyor> öyle sayılır bunun da burnuyla kulağa varsın eksik olsun Rüstem <gülüyor> Kapıyı açtık ben geldim. Aa dede hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Annen neden <gülüyor> de yok mu? Yok komşuya gitti. Deden gelirse işe saman versin dedi. İyi iyi başka de dedi. Sakın ateşle oynama dedi. Onu da bana mı dedi? Hayır bana dedi. Ha, i̇yi dedi. Ben de hiç ateşle oynamadım. Belli belli. Ev yerinde durduğuna göre oynamamışsın. Anneannem eğer ateşle oynamazsan deden sana şeker alır dedi. Anneannem bunu fazladan dedi. Eğer bana şeker almazsan ben de ateşle oynarım. Ama aman, aman oynama ben sana şeker alırım. Hadi şimdi bakkala gidip alalım o zaman. Ya, önce eşeğin samanını verelim sonra bakkala gidelim. Hayır önce bakkala gidelim sonra eşeğin samanını verelim. <Gülüyor> Olur mu fındık? Önce eşeğin samanını vermek lazım. Bana ne benden ne benden. Dikara ağlama ağlama. Allah Allah eşekler çocuklardan daha akıllıdır. Laf dinlerler. Ona söyleyelim de beklesin şekerini alıp gelelim. Hayır çocuklar eşeklerden daha akıllıdır. Sahi ya ben yanlış söyledim. Çocuklar eşeklerden daha akıllıdır. Peki öyleyse ne yapalım? Önce eşeğin samanını verelim. Sonra şeker almaya gidelim. Ah, aferin sana şimdi oldu. Ben akıllıyım ah. değil dede? Elbette akıllısın. Senden sonra eşek gelir. Eşekten sonra da korkuluk gelir. Korkuluk mu? Korkuluk da nedir dede? Sonra anlatırım fındık. Eşek alırmaya başlamadan samanını verelim. Hadi yürü gidelim gel. Gidelim dede.